Parmak Kız, Fahrici'nin bu önerisini sevinç içerisinde kabul etmiş. Kışı, Fahrici'nin yanında geçireceği için seviniyormuş. Parmak Kız, günlerini Fahrici'nin yanında geçirmeye başlamış. Bir gün, Fahricik eve gelmiş ve Parmak Kız'a akşam yemeğine konukları olduğunu söylemiş. Konukları ise Bay Köstebek'miş.